Kardeşlerim kişinin sevmesi de makbul sevgilerdendir. Kişinin zevcesini sevmesi de makbul sevgilerdendir. Allah için olan makbul ve meşru muhabbetlerden biridir. Keza mülkü yemin olan cariyesini sevmesi de böyledir. Çünkü nikah ve mülkü yemin Allah'ın meşru kıldığı şeylerdendir. Bu suretle kişi nefsini ve ev halkını haramlardan ve kötülüklerden korumuş olur. Bir evlilikte karı kocanın karşılıklı sevgisi ne kadar kuvvetli olursa haramlardan sakınıp iffetlerini koruma da o kadar kuvvetli olur. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala Allah'dır ki sizi bir tek nefisten yarattı. Gönlü ısınsın diye ondan onun eşini varetti diyor. A'raf 189'da. Yine Rabbimiz Hanuki ve onun ayetlerinden biri de kendileriyle kaynaşmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratması, aranıza sevgi ve merhamet koyması şüphesiz bunda düşünen insanlar için ibretler vardır diyor. Rum 21'de. Kardeşlerim, Ali Sultan Vesselam Efendimiz de zevcelerini çok severdi. Ali Sultan Vesselam kendisine senin yanında insanların en sevgilisi kimdir diye sorduklarında vermiş olduğu cevap Ayşedir demiştir. İşte bu sebepledir ki yani ve vesselam efendimizin bu sevgisinin hatırını yüksek ve kıymetli tutmaktandır ki Ayşe annemizin hadis rivayet ettiği zaman hadis alimleri bana Sıddık'ın kızı Sıddık'a Resulullah'ın Habibesi ve yedi kat göklerin ötesinde beraatı indirilmiş bulunan Ayşe hadis olarak Şöyle söyledi ki tabiri kullanılırdı. Allah onlardan razı olsun. Yine Ali Sılaati ve Selam Efendimiz Dünyanızdan bana kadınlar ve güzel kokular sevdirilmiş bulunmakta. Gözümün nuru, gönlümün aydınlığı ise namazda kılınmıştır buyurmuştur. Kardeşlerim, Allah için sevme, Allah sevgisine aykırı düşmez makbul ve meşru sevgilerden birinin de kişinin eşini sevmesi olduğunu söyledik kişi eşini sevmekle ona aşık olmakla asla ayıplanmaz veya onun herhangi bir şeyi Allah için sevmesinin Allah sevgisine aykırı olduğu da söylenemez ancak onun bu sevgisi ondan daha büyük ve daha gerekli bir sevgiyle çatışır ve ise, yarışır ise Allah'a ve Resulullah'ın olan sevgisini azaltır veya aykırı düşerse o takdirde kınanır. Resulullah'a olan sevgisini zayıflatır. Dine olan alakasını azaltırsa o insan kınanır ve yerilir. Çünkü Allah ve Resulullah sevgisini dine olan alakayı zayıflatan eksilten bütün sevgiler kişinin aleyhinedir ve şeran kötüdür. Allah için olan, Allah ve Resulullah sevgisini destekleyen, kardeşliği kuvvetlendiren bütün sevgiler ise şüphesiz bunun lehine ve şeran makbuldür. Bu kabil bir sevgiden dolayı herhangi bir Müslümanı kınama işin aslını ve fastını bilmemekten dolayıdır. İşte kadınlar çocuklar sizin için fitnedir diyor ya. Kadın çocuk birçok eşini din kardeşinden dinine muhabbetten Allah'ın yolundan ahmakça alıkoyar. Erkekler de onu ahmakça uyar. Allah bizi vasat olan, hayırlı olanlardan kılsın kardeşlerim. Bunlar muhabbetullah'ın veya yalnız Allah'ı sevmenin ne demek olduğunu bilmeyen aciz, zavallı kişiler olduğu için bunu yaparlar. Hep kendi nefislerini, kendi çıkarlarını, evim olsun, arabam olsun, malım olsun, mülküm olsun, kardeşin olmazsa, din kardeşin olmazsa, senin bunlar olsa ne olur? Olmasa ne olur? Keza tabi ve fıtri sevgiler içinde bu açıklamamız aynen yerindedir. Bu durum diğer peygamberlerde olduğu gibi bizim peygamberimizde de aynen görülmüş ve birçok bu konuda bize bilgi verilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam suyun soğuk ve tatlı olanını severdi kardeşlerim. Balı, helvayı çok severdi. Atı severdi. Giyisilerin içinde en çok gömleği severdi, kabağı severdi. İşte bu sevgi böyle dünyalığı ve eşyayı sevme muhabbetullah ile çatışır ve yarışır değildir. Ona aykırı da değildir. Tersine insanın kalbini ve himmetini muhabbetullah üzerinde toplar. Bu sevgilerden her biri tabi ve fıtri sevgidir. Dini ve iradi sevgiler değildir. Bu gibi sevgilerin mutlak surette makbul veya kötülenmiş olması söz konusu da değildir. Bunlar kişinin niyetine tabidir ve onun maksadına göre hüküm alırlar. Niyet iyi olunca her birisi Allah sevgisiyle birleşir. Çünkü Allah için sevilmiş olur. Yaratılmışları yaratandan ötürü sevmek yaratanı sevmektir tabi iblis ve avanesi hariç. Tabii ve fıtri olarak bir şeyi seven kimse eğer bununla Allah'ın emir ve taatını yerine getirmeye güç kazanmayı niyet ve murad edecek olursa onun bu sevgisi günah olmak şöyle dursun. Bir ibadet ve yakınlık olur. Allah'ın rızasına ve yakınlığına vesile olur. Yok eğer böyle bir niyeti olmazsa ve bunu sırf tabi ve fıtri olarak mücerret içinden ona ettiği için sevmiş bulunursa bunda ne günah vardır ne de bir sevap her ne kadar onu Allah için seven Allah'a yakınlığa vesile kılan kimsenin mertebesine eremese de bir mahsuru irtikap etmiş de olmaz kardeşlerim sevme korkma muhabbet etme duyguları bizde var bu fıtridir ama onu sev bunu sev şunu sev dünyayı sev kadını sev her şeyi sev ama bu sevgilerin hiçbiri Allah sevgisinin önüne ne yapmayacak geçmeyecek aleyküm <Gülüyor> uykucular damlıyor Faydalı ve makbul sevgi üç çeşittir. Birincisi Allah için sevme, ikincisi Allah yolunda Allah için sevme, üçüncüsü de Allah'a itaata ve günahlardan sakınmaya yardımı ve desteği dokunan şeyleri sevme. Zararlı ve mezmun, kötülenmiş sevgiler de üç çeşittir kardeşlerim. benim dinde öğrendiğim en güzel kelimelerden bir tanesi mazeret sahibi olan insanlar her zaman helak olmuştur hatasını görüp tövbe edenler Allah'a sığınanlarsa hep felak olmuştur ama bunu sana demedim umuman dedim kardeşlerim birincisi muhabbet maallah yani sevdiğini Allah'la beraber sevme Allah'ı sever gibi sevme İkincisi Allah'ın boz edip sevmediği şeyleri sevme üçüncüsü Allah sevgisiyle çatışıp yarışan Allah sevgisini azaltan şeyleri sevme kardeşlerim şüphesiz bütün makbul ve meşru sevgilerin esası Allah sevgisidir imanın tevhidin aslı da budur makbul diğer nevi sevgiler de buna tabidir muhabbet ma Allah ise yani zararlı mezmun ve kötülenmiş sevgi ise şirkin ve bütün kötülenmiş sevgilerin temelidir yani kötülenmiş ve zararlı diğer nevi sevgiler de buna tabidir şerav kesin olarak haram kılınmış bulunan rezil ve mecazi sevgi ve aşk ise şirkin esbabı mucibeleri arasındadır. Bu nevi sevgiler sonu şirke veren Allah'tan başkasına taptıran yollardır. Şöyle diyelim. Bir kimse ki halis muhlis Allah sevgisinden ayrılıp şirke çok yaklaşmış. İşte bu kimsenin rezil ve mecazi aşkı da o nispette kuvvetlenmiş ve şiddetlenmiş demektir. Fakat bir kimse ki kendisinin tevhidi ve tevhiddeki ihlası çok kuvvetlidir. İşte bu kimse de rezil ve mecazi aşklardan o nispette uzanıdır. Allah'ım bizi bunlardan kıl. Bizlere bu dersi versin diye Kur'an'da anlatılan kıssalardan birisi Mısır Azizi'nin karısı zaliha'da görülen haldir. İşte bunun bir örneğiydi. Zaliha putperest olduğu için rezil aşka müptela olmuştur. Yusuf Aleyhisselam ise halis, muhlis bir tevhid inancına sahip olduğu için onun davet ettiği çirkinlikten korunmuş ve kurtulmuştur. İşte fark budur. Yusuf Aleyhisselam Tevhid'de ihlasa erdirilmiş bir sıplık idi. Allah subhanahu ve teala böylece biz kötülüğü ve fuhşu ondan Yusuf'tan uzaklaştırmak istedik. Çünkü o ihlasa erdirilmiş seçkin kullarımızdandır diyor Yusuf 24'te. Aleyküm selamlar amcım. işte bu ayette geçen kötülükten maksat aşktır kardeşlerim. Fuhuştan maksatsa şüphesiz zinadır. İhlasa erdirilmiş olmaktan maksatta şüphesiz tevhide inanan ve bu inancında sadık olan bir kulun Allah sevgisinde halis ve sadık olması. Allah sevgisini onu ihlal eden şeylerden arı ve duru olarak korumasıdır. İşte emsali peygamberler gibi Yusuf Aleyhisselam'ın özelliği ve güzelliği de buydu o Allah'a olan Allah için olan sevgisini onu ihlal edebilecek olan şeylerden korumuş tertemiz olarak muhafaza etmişti e şimdi bunu okuyan bizler televizyonda açık saçık kadınları dans sözleri, şarkıcıları seyreden müslümanlar acaba ne kadar izzetlerini, iffetlerini korurlar acaba nasıl Yusuf'un o tevhid dinini anlayabilirler? Acaba nasıl onu zinaya davet eden bir kadın çıkarsa veya onu zinaya davet eden bir erkek çıkarsa ona icabet etmeme gücünü nasıl bulabilir? Allah bizleri muhafaza eylesin. Yüce Rabbimiz da kendisini onun bu ihlas sadakat ve samiyetine karşılık rezil aşkın fitne ve tuzaklarından tertemiz korumuştur Allah'ın yüce ayeti bize bu hakikati açıklıyor kardeşlerim ona inanıp onu sevse bile onunla beraber başkalarını seven başkalarını onu severcesine seven müşrik bir kimseye gelince şüphesiz onun kalbi dünya ve dünyalar ile onunla alakalı ile doludur. O sanki başkasının kulu. O bazen Allah birdir de der. Üstelik Allah'ı da sever. Fakat onun bu inancı da sevgisi de arı ve duru deri değildir. Halis ve muhlis değildir. O masivadan sevdiklerini de Allah'ı sever gibi sever. Ve bu şekilde tevhitten ayrılıp şirk ve şakavet vadilerine yuvarlanır gider. Allah bizi dininde sabit kalsın, rahmetini bereketini üzerimizden eksik etmesin kardeşler.